Bir zamanlar ve bilimden kaynaklanan inançsızlık düşüncelerine mukabül, günümüzde psikoloji, psikiyatri gibi bilimlerin kafa karıştırıcılığı, inanç boyutunda olmasa bile zihinlerde şüpheler bırakıyor. Bu tür bilimlerin tehdit edileceğine mukabül neler yapabiliriz? Bunlar biraz ihtisas alanlarına mahsus şeylerdir. yani. Bu yeni bir mesele değil yani.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 Şekil bir hamledim ya bunu görmek mümkündür. Necip Fazıl'ın o bir adam yaratmak mevzuunda da tema biraz o iş üzerinde işlenmiş gibi. Olabilir. Bunlar eskiden ama fakat sistemi onu tabii arkadaşlara sorarız yine. Onunla başlamış gibi. Dolayısıyla bu epey zamandan beri var olan bir mesele. Burada da böyle yani bizim imani değerlerimize doğrudan doğruya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 onların çaresizliklerine cevap mahiyetinde bir ortaya konmuş bir kısım kurallar, kanunlar. Öyle bir problem olmayan yani belki hiç beraberinde o bir kısım şeyler de getirmiş, adlar, unvanlar da getirmiş, biz bilmiyoruz onları. Demek ki bizim dünyamızda o türlü problemler yaşanmamış yani. Psikoloji, pedagoji o türlü şeyler üzerinde duruyor. Biz onların adını bilmiyoruz. Dünyamızda yaşanmadığından dolayı bilmiyoruz o tür şeyler. Bu açıdan biz, kendi dünyamızın problemlerine, kendi elimizdeki reçetelerle esas çare aramalıyız. Batının reçeti olarak ortaya koyduğu şeyler, belki düşünce ufkumuzda bir inkişaf asıl etme olabilir, bilemiyorum, o da her konuda denemez. Fakat genelde onları böyle evelen ve bizzat bir şeymiş diye ele almak doğru değil. Bizim dünyanın işi değil, ekonomide de çok meseleler öyle değil yani bizim. Pazarda, piyasada da çok meseleler öyle değil. Bu değişik sosyal sistemlerde de çok meseleler. Bizim dünyamızın meseleleri değil. Mesela adamlar, kapitalizm, komünizm, liberalizm, efendim monarşi falan yok. Böyle işte şey, kaudalizm falan yok yani bizim dünyamızda yaşanmamış bunlar. Hiç olmamış bunlar. Çünkü onların, heceledikleri sosyal adalet meselesi bizim dünyamızda bu dünyanın temel disiplinleri ortaya konurken zaten çözülmüş yani vazedilmiş. Yok öyle bir problemimiz bizim. Bu açıdan bence onlar Batı'nın kendi şeylerdi, problemlerdir. O kendi problemlerine çare adına ortaya atılmış şeylerdir. Sanki bizde olmamış hiç o çok problemleri icat etmemiz lazım toplumumuzda. Onlardan gelen virüslerle belki bazı kesimlerde yani arşitokra sınıf arasında olmuştur onlar. Umum Türk toplumunun, umum İslam toplumunun derdi değildir, problemi değildir. Bu açıdan o mevzuda yanılıyoruz biz. Onlar bizim derdimize da olmuyor yani. Pansuman gibi bir şey oluyor. Belki sadece psikolojik yani psikolojiyle, pedagojiyle, belki psikolojik bir tedaviden, bir rehabilitasyondan geçiyoruz farkına varmadan. Yani bu bunun çaresi falan diyorlar. Biz de yutuyoruz onu. Hiç de çaresi değil. Çünkü derdi o değil ki. Bil illeti evvel akıl sonra müdavata tasaddi her merhem her yaraya derman mi sanırsın? Adamlar kendilerine öyle bir şey yapıyorlar. Serbest bırakma diyorlar. Batıdaki pedagojinin temelinde Janjak Rus'a vardır yani. Bu toplum kaçkını, topluma küskün, emin işte ortada yazdı. Terbiye disiplinlerine esasen içinde işlediği bir şey tamamen naturalizm ulazalara dayalı ve tarihi ve tecrübeyi bütün değerleri inkar eden ulazalara dayalı bir şeydir. O kendi detlerine derman olmamış yani o kendisi kendini toplumdan dışlamış gitmişti işte şeyde dışta inziva yaşamış bir adam. E, sonra. O terbiye anlayışını, o terbiye felsefesini yetiştirdiği nesil de bellidir Avrupa'da. İşte onlar bugünkü Avrupa'daki nesillerde. Ne olmuşlar yani onlar? Niye ben onu alacağım ki yani? Ne ifade ediyor? Hatırlarsanız bir hanımefendi, yani işte bunu da böyle anlatınca bana, dedi ki o kantın uydurma bir şeyi vardır. O sokakta gezince millet saatler ona göre ayarlarmış yani. Sokağın falan noktasına gelince, işte saat falanı falan şu kadar dakika geçen de oradan geçermiş o millete. Hemen saatten ona göre ayarlanmış. Hikaye böyle bir şey yani. Kant'ın böyle bir cinnet yaşadığını ihtimal vermiyorum. Kendine göre bazı delilikleri var. Şimdi iki defa aksatmış onu. Bunlardan bir tanesi bilmem neymiş. Biri de J. Jacobsson'un Emil'ini eline almış. Okurken öyle bir dalmış ki ona bayılmış ona. Dolayısıyla kalkıp vaktinde geçeceği kaldırımlardan geçememiş. Dolayısıyla millet de saatlerini ayarlayamamış. Dolayısıyla saatlerin kimisi 5 dakika önde, kimisi 10 dakika önde olmuş falan gibi anlattı. Kendisi deli bir adam bir kere. Deli. Bütün değerleri, bütün tarihi tecrübeleri inkar eden bir adam. E, semeresi de ortadadır. Kime ne öğretmiş, kime ne vermiş? Neden insanların iftihar tablosunun terbiye adını ortaya koyduğu şeyler üzerinde durulmuyor? Neden İslam büyüklerinin bu mevzuda yetişmiş nesiller var, örnek nesiller var. Neden sahabe üzerinde durulmuyor? Biz öyle bir nesil yetişmez diyoruz. Reshalar onu ortaya koyuyor. Ve bir mucize deniyor bu meseleye. Siz mucize de deseniz, keramet de deseniz, bir insanın terbiye yerdesidir onlar. O zatın terbiyesiyle yetişiyor. Tabiiin inkar edemezsiniz, tebeyi tabiin inkar edemezsiniz. Altın nesiller yetişiyor senin tarihinde. Neden bunları yetiştiren ortam üzerinde durmuyorsunuz? Bunların yetişmesini esas teşkil edecek kuralların tahlilini yapmıyorsunuz. Bana öyle geliyor ki yani bu böyle boşu boşuna ve körü körüne kendi dünyamızı nefret etme, inkar etme, kaçma gibi bir hal var yani. Daresizlikler. Bence bizim batıdan alacağımız şu fazla bir şey yoktur yani. Tecrübe ve ilimlerle alakalı bu bu pozitif filmlerle alakalı. İşte tıptır,hendisedir, fiziğidir, kimyadır, matematiktir. Bu hususlarla alakalı bizden aldıkları şeyleri geliştirmiş, belli bir noktaya ulaştırmışlar. Alır kendi kıstaslarınız temel disiplinler üzerine oturtur, değerlendirirsiniz onları. Ayrı mesele. Onda bir ayıp yoktur. Akif'in dediği gibi alın garbin ilmini, alınız sanatını hem dahi veriniz mesainize son süratini diyor yani. Onda bir mahsur yok. Bugün. almayalım mı yani adamlar işte F-16'lar yaptılar, uçaklar yaptılar. Almayalım mı 2010'da planladıkları bu sürtünmenin azaltıldığı, yer çekiminin azaltıldığı işte daha ileri teknolojiyle oluşturulmuş, geliştirilmiş uçakları almayalım mı? Bu teknolojiyi işte elde etmeyelim filan? elbette edeceksiniz. Alıp ileriye bile götüreceksiniz. Ve alınıyor, illeriye götürülüyor. Bizim laboratuvarlarımızda, bizim araştırma merkezlerimizde daha ileri şeyler de ortaya konabiliyor. Günümüzün değişik keşifleri itibariyle Türk tabipleri, Türk hekimleri, Türk ilim adamları Türkiye'de de Batı'nın önünde, Amerika'nın önünde çok şeyler ortaya koyabiliyorlar. Bunlar gazetelerde de görüyoruz, televizyonlarda da görüyoruz. O ayrı bir meseledir de. Fakat insanla alakalı, terbiyeyle alakalı mesele, insan ruhuyla alakalı mesele, insan yapısıyla alakalı mesele, tekvini emirlerle alakalı meseleler bunlar Kur'an gibi bir kaynak varken, sünnet gibi bir kaynak varken, Selefi Salih'in bu mevzuda tahlili mütealalar varken, analitik mütealalar varken bence bunlara hiç bakmadan öbürlerine gitmek doğru değil. Bence bunlar esas alınmalı. Adeta usul gibi alınmalı, bir metodoloji gibi bunlar üzerinde durulmalı ve dıştan alacağımız şeyleri bunlarla filtre etmeli. Değerlendirme bir kalevçik gibi hep bunların üzerinde olmalı. Yanılma nisbetini azaltmış oluruz o zaman. Daha isabetli kararlara varırız. Hiç yanılmayız demek değildi. Çünkü ilimde yanılmamak mümkün değildir. O fukaha izam-ı kiram efendilerimiz her birisi daha derecesinde akla mantığa muhakemeye ve himmetini de dini anlamaya tevcih etmesine rağmen dünya kadar yanılmışlar. Farklı farklı müterliler ortaya koymuşlar. Hata, sevap meselesi ortaya çıkmış. Muhatiin, hatta in, musavibin meselesi çıkmış ortaya çıkmış bunlar. Demek ki hata da kabul edilmiş, sevap da kabul edilmiş, tereddüt de kabul edilmiş. Yani beyne beyne de kabul edilmiş. Bu açıdan küllü nasıl hatta Herkes hata eder. Hadis-i nebevi gereğince hata olabilir. Ama hatayı azaltmanın yolu nedir? Kendi değerlerimizden uzak böyle batılı değerlere tamamen yönelirsek hatalardan kutulamayız. Ve belimizi doğrultamayız hatalardan dolayı. Tanzimattan bu yana yaptığımız en büyük hata da budur. Kendimizi hata içinde görme, batılları hatasız görme. Bu bizim için en büyük hatanın irtikabı olmuştur. كل الناس خطأون وخير الخطاعين التوابون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمنا وثبت قدامنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ربي في وارحم وأنت خير راحم